Mavi gözlerine, sarktı salkım seyütler, sarı saçlarının üzerine. Ağlama, salkım söğüt, ağlama, kara suyun ayınasında el bağlama, el bağlama, ağlama.